Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları uzun zamandır devam ediyor. Ülkenin kanallarıyla ünlü turistik şehri Venedik'te gondolların ve küçük vapurların durmasıyla çamurlar kanal tabanına çöktü, berraklaşan sularda birçok deniz canlısı görülmeye başlandı. Yeni yapılan bir araştırma iklim krizine neden olan karbon emisyonlarının hızlı bir şekilde kesildiği senaryoda dahi kuzey kutbundaki yazların 2050'den daha önce buzsuz geçmeye başlayabileceğini öne sürdü. Guardian'dan Damien Carrington'ın haberine göre her ne kadar sonuç endişe verici olsa da bilim insanları sera gazlarının kesilmesinin hala hayati olduğunu belirtiyor. Çünkü Arktik yaz buzunun kalıcı olarak yok olup olmayacağı ve zaman içinde iyileşip iyileşmeyeceği Bu adımların atılmasına bağlı. Emisyonların yüksek kalmaya devam ettiği senaryo ise Kuzey Kutbu'nun karanlık ve soğuk kış aylarında bile buzsuz kalma riski barındıracağı anlamına geliyor. Yani bir felaket. Güncel 40 iklim modellemesine dayalı yeni sonuçlar bugüne kadarki en iyi arktik değerlendirmesi olarak nitelendiriliyor. Uydu kayıtları 1979'da başladığından beri yaz aylarında Arktik buz alanının %40'ını ve hacminin %70'ini kaybetti. Bu da onu insan kaynaklı küresel ısınmanın en açık emarelerinden biri haline getirdi. 2019 yılında rekor düzeyde ikinci en düşük seviyesine geriledi. Buzun kaybı, güneşin daha fazla sıcaklığı emen ve sıcaklıkları daha da arttıran karanlık okyanus da ortaya çıkıyor. Bu değişiklikler aynı zamanda şiddetli kışlar, ölümcül yaz sıcak havaları ve Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi daha düşük enlemlerde sel baskınları da dahil olmak üzere daha aşırı hava koşullarının giderek artması anlamına geliyor. Birleşik Krallığı'nın Met Office, Kutup İklim Programı'nın yöneticisi, Ed Blockley modeller iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için alınan önlemlere bakılmaksızın 2050'den önce Kuzey Buz Denizi'nde buzsuz yaz potansiyelini defalarca gösteriyor. Sinyal tüm olası geleceklerde var. Bu beklenmedik bir sonuçtu ve son derece endişe verecek dedi. Blockley yeni araştırmanın Kuzey Kutbu üzerindeki en kötü etkilerini önlemek için karbon emisyonlarının azaltılmasının hayati önemde olduğunu belirtti ve şöyle dedi hala umut olduğunu gösteriyoruz. Ancak durum çok ciddi. 50. Dünya Günü kutlanırken hükümetlere koronavirüs kriziyle mücadele ve düşük karbonlu bir gelecek adına yeşil iyileşme paketlerini benimseme çağrısı yapılıyor. Birçok ülke salgından acilen İyileşmekle meşgulken bazı yatırımcılar, politikacılar ve şirketler iklim değişikliğiyle birlikte uzun vadeli ekonomik etkileri de göz önünde bulunduruyor. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin eski iklim müzakerecisi Peter Betts, ''Ekonomik iyileşme paketlerine yönelik çok fazla baskı var. Bu paketler uygulanacağı zaman düşük karbonlu ve iklim dostu olmalı.'' dedi. ''Yoksa koronavirüsünden çok çok daha beter bir durumla karşı karşıya kalacağız.'' Koronavirüs salgını petrol endüstrisinde şoka uğrattı. Arz fazlalığı yaşayan şirketler küçük üreticileri ortadan kaldırabilir. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol birkaç yıl sonra 2020'ye dönüp baktığımızda petrol piyasası için en kötü yıl olduğunu söyleyebileceğiz. Nisan ayı ise en kötü ay olacak. Petrol tarihinde kara Nisan olarak da de anılabilir dedi. Sektördeki birçok oyuncu ise ya yok olacak ya da kendini yeniden yapılandıracak. Ayakta kalabilen şirketlerse zayıflamış bir siyasi güçle karşı karşıya olacak ve iklim değişikliği gerçeğini daha acil kabul edinecek. Uluslararası Enerji Ajansına göre Nisan ayındaki petrol talebi 2019'un Nisan ayına oranla 1/3 azaldı. Amerika Birleşik Devletleri petrol sektörünün kaybı Teksas'ta. Üreticiler yer altından çektikleri ürünleri depolayacak yer bulamıyor. Rafinerilerin yakıta dönüşmesi için çok daha az petrol satın alması ve ürünlerin depolayacak yer olmaması nedeniyle petrol ilk kez 20 Nisan'da negatif bir fiyatta işlem gördü. Verilere göre geçtiğimiz yıl enerji en kötü performansı sergileyen sektördü ve yatırımcılar sektöre şüpheyle yaklaşıyordu. Ve iklim kriziyle karşı karşıya kaldıkları için de Bir an önce önlem almaları kendilerinden politika yapıcılar ve tüketişler tarafından isteniyor. Hayatta kalabilen şirketler bu değişime ayak uydurmanın bir yolunu ya bulacak ya da temiz enerji çözümlerine yatırım yapacak ya da varlıklarını tasfiye edecek, kapanacak. Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firma alandaki kumsalı tahrip etmişti. Kepçe ile kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa gölün başka noktasına götürülen kumlar geçen hafta sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Yüklenince firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Toplu Konut İdaresi de olayların ardından alana geldi. Zarar tespiti için kod incelemesi yaptı ve alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kod farkının oluşturulduğuna dikkat çekildi. Olayın ardından Yeşilova Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı ve şimdi de bu sefer yüklenici firma küreklerle kamyonlara yükledikleri kumları geliyorlar, alındıkları yere geri götürüyorlar ve kumların taşıma işlemi devam ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Gezegenin geleceği.